853. konu, Hz. Ali'nin insanları iyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmaktan vazgeçme hususunda korkutması, Hz. Ali şöyle buyurmuştur, Allah'a yemin ederim, iyiliği emredip kötülükten men etme, emri bil maruf ve neha anil münker, görevinizi, göstermek göstermeksizin tam olarak yerine getirirsiniz ya da Allah başınıza, onların size ve kendisinin de onlara azap edeceği birilerini musallat edecektir, Hz. Ali şöyle buyurmuştur,